Necmi 72 Hiç kuşkusuz onlara, inananlar için bir kılavuz ve rahmet olarak, tam bir bilgiyle ayrıntılı olarak açıkladığımız bir kitap getirmiştik. Onun ilk plana çıkmasından başka ne bekliyorlar? Onun ilk plana çıkacağı gün geldiğinde önceleri onu umursamayanlar, Rabbimizin elçileri gerçekten bize gerçeği getirmişti. ''Acaba bizim için aracılık edecek aracılar var mı?'' ''Veya geri gönderilip de yaptıklarımızdan başkasını yapabilir miyiz?'' diyecekler. Kuşkusuz kendilerini kayba uğratmışlardı. Uydurdukları şeyler de kendilerinden ayrılmıştır. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, Gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen Ve güneş, ay ve yıldızları Emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır İyi biriniz ki Oluşturma ve sistemler kurup yürütme Sadece ona özgüdür Alemlerin Rabbi olan Allah ne Necim 73 Rabbinize Alçala alçala ve gizlice açıkça göstererek dua edin, namaz kılın. Kesinlikle o sınırı aşanları sevmez ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlere çok yakındır cim 74 Ve o, hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye rahmetinin önünde rüzgarları, müjdeciler, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız ve güzel bedenin bitkisi Rabbinin izniyle bilgisiyle çıkar. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen bir toplum için ayetleri böyle türlü türlü tekrar tekrar açıklarız. Necim 75 Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Cidden ben zararınıza olan üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Toplumunun ileri gelenleri biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh dedi ki ey toplumum. Bende herhangi bir sapıklık yoktur. Velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın koruması altına girmeniz ve rahmete ulaşabilmeniz için içinizden sizi uyaracak bir kişiye bir öğüt, kitap gelmesine şaştınız mı? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de Nuh'u ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. Gerçekten onlar kör bir topluluk idiler. Andolsun ki ada da kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. O, ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmez misiniz dedi. Toplumundan ileri gelen kafirler, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler, biz seni akıl hafifliği, cahillik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Hud, ey toplumum, ben de akıl hafifliği, cahillik yok. Velakin ben Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderilerini tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adam üzerine Rabbinizden size bir öğüt, kitap gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh toplumundan sonra harifeler, sonradan gelen nesiller yaptı. Ve oluşturuluşta boy poz itibarıyla sizi arttırdı. Kurtulmanız için Allah'ın nimetlerini hatırlayın dedi. Onlar dediler ki, Demek sen Allah'a başkasını karıştırmadan kulluk edelim ve atalarımızın kulluk ettiklerini bırakalım diye mi bize geldin? Eğer doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir. Hud dedi ki, Artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Bunun üzerine Hud'u ve onunla beraber olan kimseleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, ve ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olan kimselerin kökünü kestik. Andolsun ki biz Semud'a da kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. O dedi ki: Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir kanıt geldi. İşte şu Allah'ın devesi Sosyal yardım ve destek ilkesi sizin için bir ayettir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde yesin. Sakın ona kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalayıverir. Ve düşünün ki addan sonra sizi halifeler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinden saraylar yapıyorsunuz. Dağlarını evler halinde yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde kargaşa çıkaranlar olarak taşkınlık yapmayın. Toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen inanmış kimselere dediler ki, siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Onlar, Kesinlikle biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler. Büyüklük taslayan o kimseler, Biz sizin inandığınızı kesinlikle bilerek reddeden kimseleriz dediler. hemen de o sosyal yardım ve destek kurumlarını ayakta tutan gelir kaynaklarını kuruttular ve büyüklenerek Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ve ey salih! ''Eğer gerçekten gönderilen elçilerden isen bizi tehdit ettiğini getir bize.'' dediler. Bunun üzerine hemen onları şiddetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Salih o zaman onlara sırt çevirdi ve ''Ey toplumum, andolsun ki ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim.'' Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Ant olsun ki biz Lut'u da elçi olarak gönderdik. Hani o toplumuna demişti ki, siz sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı iğrençliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten ve kesinlikle siz cinsellikte kadınlardan aşağı olan erkeklere şehvetle gidiyorsunuz. Aslında siz sınırı aşan bir toplumsunuz ve toplumunun cevabı yalnızca onları kentinizden çıkarın çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtarmadık. O geride kalanlardan, düşünce bakımından günahkar toplumla beraber olanlardan idi. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkarların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Medyen'e de kardeşleri şu aybı elçi gönderdi. Dedik ki ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Ve bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Ve eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanmış, bir grupta inanmamışsa, O takdirde Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, Ey şuayt! Ya seni ve seninle beraber inananları kentimizden kesinlikle çıkarırız ya da bizim dinimize, yaşam tarzımıza dönersiniz. Şu ayet dedi ki, İstemesek de mi? Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize, yaşam tarzınıza dönersek kesinlikle Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! Bizimle toplumumuz arasında hak ile hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ve onun toplumundan kafirler... Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan ileri gelenler dediler ki, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bunun üzerine o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış, Zenginlik sürmemiş gibi oldular. Şu aybı yalanlayanlar var ya, işte ziyana uğrayanlar kendileri oldular. Bunun üzerine şu ayb onlara sırt çevirdi. Ve ey toplumum, ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Durum böyleyken kafirler toplumuna, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededen bir topluma... ''Nasıl tasalanayım?'' dedi. Necm 76 ''Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek, onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Sonunda çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu.'' dediler. Bunun üzerine onlara hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalıyı verdik. Ve eğer o kentlerin halkı inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, elbette üzerlerine gökten ve yerden olan bollukları açardık. Belki onlar yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalıyı verdik. Acaba? o kentlerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende oldular mı? Yoksa o kentlerin halkı kuşluk vakti anlamsız işlerle uğraşırlarken onlara azabımızın geleceğinden güvende oldular mı? Öyleyse Allah'ın ince planından güvende oldular mı? Ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Ve önceki sahiplerinden sonra, yeryüzüne bariz, son sahip olanlara kılavuz olmadı mı? Etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek, onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz de onlar işitmezler. İşte o kentler ki, sana onların önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemişidiler İşte kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve rabbini bilerek ve deden o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar mühürler Onların çoğunda da. Sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler buldu. Necim 77 Sonra o elçilerin, o toplumların arkasından Musa'yı alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlar alametlere, göstergelere haksızlık ettiler. Hele bir bak, o bozguncuların akıbetleri nasıl oldu? Ve Musa, Ey Firavun, ben kesinlikle alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında haktan başkasını söylememek bana bir yükümlüktür. Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delille geldim. Bu nedenle İsrail oğullarını gönder benimle dedi. Firavun, eğer bir alamet gösterge ile geldiysen getir hemen onu. Tabi eğer doğru kimselerdensen dedi. Bunun üzerine Musa bilgi birikimini ortaya attı. O da birdenbire apaçık bir silip süpürem verdi. Gücünü de sıyırıp açığa koydu. Artık gücü izleyenler için mükemmel, tam kusursuzcaydı. Piramunun toplumundan ileri gelenler, Kesinlikle bu çok bilgili bir büyüleyici, etkin bir bilgindir. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, dediler. Firavun, o halde siz ne emredersiniz, dedi. Onlar, onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginleri sana getirsinler, dediler. Ve o çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler, Firavun'a geldiler. ''Eğer galip gelen, yenen biz olursak, gerçekten bizim için büyük bir ödül olacak. Olacak mı?'' dediler. Firavun ''Evet'' dedi. ''Siz kesinlikle yakınlaştırılmışlardan olacaksınız.'' Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler. ''Ey Musa, sen mi tezini ortaya koyacaksın?'' ''Yoksa tez ortaya atanlar biz mi olalım?'' dediler. Musa, ''Siz tezinizi ortaya atın.'' dedi. Onlar atınca da insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular. Ve büyük bir etkin hüner gösterdiler. Biz Musa'ya, ''Sen de birikimini ortaya atıver.'' diye vahyettik. Bir de ne görsünler, onların uydurup düzdükleri şeyleri süratle yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve firavun ve ileri gelenlerin bütün yaptıkları boşa gitti, işe yaramadı. Firavun ve ileri gelenler artık orada mağlup oldular ve küçük düşmüş bir toplum olarak geri döndüler. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginlerse boyun eğip teslim olmuş kimseler halinde bırakıldılar. Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz bu, halkını şehirden çıkarmak için şehirde kurduğunuz gizli bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi kesinlikle asacağım. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler nerede dediler ki ''Hiç şüphesiz biz sadece Rabbimize dönenleriz. Senin bizi yakalayıp cezalandırman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz! Bize çok çok sabır ver de gevşemeyelim, zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim.'' ''Canımızı da Müslümanlar olarak al.'' Firavun toplumundan ileri gelenler de, ''Seni ve senin ilahlarını, seni ilah edinmeyi terk etsinler de, yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest bırakacaksın.'' dediler. Firavun dedi ki, ''Onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız.'' Ve biz onlar üzerinde ezici bir güce sahip kimseleriz. Musa toplumuna dedi ki, Allah'ın yardımını isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Mutlu sonda Allah'ın koruması altına giren kimseler içindir. Musa'nın toplumu dedi ki, sen bize gelmeden önce de eziyet gördük. Sen geldikten sonra da. Musa dedi ki, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı değişime, yıkıma uğratacak ve sizi yeryüzünde onların yerine geçirecektir. Böylece de sizin nasıl davranacağınıza bakacaktır. Ve and ki biz Firavun sülalesini düşünüp öğüt alsınlar diye senelerle, kuraklıklarla, senelerce kıtlık ve ürün noksanlığıyla yakaladık. Sonra kendilerine iyilik geldiği zaman işte bu bize aittir dediler. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse Musa'yla yanındakilerin uğursuzluğu olarak kabul ederler. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındadır. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve Firavun'un toplumu ''Sen bizi kendisiyle büyülemek için her ne alamet, gösterge getirsen de biz sana inananlar değiliz.'' dediler. Biz de belirli aralıklarla ayetler olmak üzere üzerlerine tufanı, çekirgeleri, haşereleri, kurbağaları ve kanı gönderdik. Yine büyüklük tasladılar ve bir suslular toplumu oldular. Ve ne zaman ki bu azap üzerlerine çöktü, ''Ey Musa! Sana olan ahdi verdiği söz nedeniyle bizim için Rabbine dua et. Eğer sen bizden bu cezayı kaldırırsan sana kesinlikle iman edeceğiz. Ve kesinlikle İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Ne zaman ki ulaşacakları belli bir süreye kadar onlardan cezayı kaldırdık, derhal sözlerinden cayı veriyorlar. Biz de şüphesiz, ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil olmaları nedeniyle onları cezalandırıp adaleti sağladık ve onları bol suda nehirde boğduk. O zafa uğratıla gelmiş, güçsüzleştirilmiş olan toplumu da bereketlendirdiğimiz yerin her tarafına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin İsrailoğullarına olan o pek güzel sözü sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. Biz de Firavun'la toplumunun yapa geldikleri sinayi eserlerini ve yükseltmekte oldukları şeyleri yerle bir ettik. Necm 78 Ve İsrailoğullarını bol sudan nehirden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapmakta olan bir toplum rastladılar. Dediler ki, ey Musa, onların nasıl ki tanrıları varsa... Sen de bizim için bir tanrı belirle. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir toplumsunuz. Şu gördüğünüz halkın içinde bulundukları din yok olmaya mahkumdur. Ve bütün yapmakta oldukları da batıldır. Musa dedi ki, o sizi alemlere fazlalıklı kılmışken, ben size Allah'tan başka ilah mı arayayım? Hani bir zaman biz size azabın kötüsünü yapan, oğullarınızı öldüren, Oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp Niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren Kızlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinin elinden de sizi kurtarmıştık Bunda da sizin için Rabbiniz tarafından büyük sınav vardır Ve Musayla ile geceye sözleştik Ve süreyi bir on geceyle tamamladık Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk geceye tamamlandı. Ve Musa, kardeşi Harun'a toplumum içinde benim yerime geç, islah et ve bozguncuların yoluna uyma dedi. Ne zaman ki Musa belirlediğimiz vakitte geldi ve Rabbi ona söz söyledi. Musa, ey Rabbim göster bana kendini de bakayım sana dedi. Rabbi ona dedi ki, Beni sen asla göremezsin. Velakin şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi daha tecelli edince onu paramparça verdi. Musa da baygın olarak yere yığıldı. Ayılıp kendine gelince de seni tenzih ederim, sana döndüm, tövbe ettim ve ben inananların ilkiyim dedi. Allah dedi ki, ey Musa, mesajlarımla ve kelamımla seni insanlar üzerine seçtim. Şimdi sana verdiğimi al ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Ve biz onun için o levhalarda her şeyden bir nasihat ve her şey için bir ayrıntı yazdık. Haydi bunları kuvvetle al, toplumuna da en güzel şekilde almalarını emret. Yakında size o hak yoldan çıkanların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde bütün ayetleri görseler de onlara iman etmeyen, doğrunun yolunu görseler de o yolu tutup gitmeyen, eğer sapıklığın yolunu görürlerse onu yol edinen, haksız yere büyüklük taslayan şu kimseleri ayetlerimizden uzak tutacağım. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil, duyarsız, ilgisiz olan kimseler oluşlarındandır. Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar kendi yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Musa'nın toplumu, Musa'dan sonra kendi toplumunun süs takılarını bir araya getirerek aldatıcı, tuzağa düşürücü sesi olan aslında hiç işe yaramayan bir ilah edindiler. Büyük bir sermaye oluşturarak ona tapındılar. Onun kendilerine bir söz söylemezliğini ve bir yol göstermezliğini görmediler mi? Onu edindiler ve zalimlerden oldular. Ne zamanki gözlerinin önüne geldi ve sapıtmış olduklarını gördüler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, Kesinlikle biz büyük zarara uğrayanlardan olacağız dediler. Ve Musa öfkeli ve üzüntülü olarak toplumuna döndüğünde Bana arkamdan ne kötü bir halef nesil oldunuz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız mı dedi. Ve levhaları bıraktı ve kardeşi Harun'u kendine çekerek başından tuttu. Harun ey anamın oğlu inan ki bu toplum beni güçsüz düşürdü. Az daha beni öldüreceklerdi, onun için bana düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler toplumuyla bir tutma dedi. Musa dedi ki, Rabbim beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine al ve sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şüphesiz o altına tapanlara Rablerinden bir gazap, dünya hayatında bir aşağılık gelişecektir. İşte biz uydurmacıları da böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra arkasından dönen o kimseler ve iman edenler içinde hiç şüphe yok ki Rabbin bundan sonra yine de affetici ve merhamet edicidir. Öfkesi Musa'yı rahat bırakınca da levhaları aldı. Onlardaki yazıda da ancak Rablerinden korkan kimseler için bir kılavuzluk ve rahmet vardı. Ve Musa belirlediğimiz vakit için toplumuna yetmiş adam seçti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı, işte o zaman Musa, ''Rabbim'' dedi. ''Dileseydin bunları da beni de daha önce değişime, yıkıma uğratırdın. Şimdi bizi içimizdeki o aklı ermezlerin yaptıkları yüzünden değişime, yıkıma mı uğratacaksın?'' O senin saflaşmamız için ateşlere atmandan başka bir şey değildir. Sen bu saflaştırma işlerinle dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine de kılavuzluk edersin. Sen bizim yardımcımız, kılavuzluk eden yakınımızsın. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de sana döndü.